Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ve Allah'a hamdolsun bu güzel yürüyüşün 45. programına bizleri eriştirdiği için onun kutlu nebisine salat ve selam olsun o nebinin mübarek ellerinde yetişen bütün ashabı kiram efendilerimize selam olsun ve bu çağda onların sevgisiyle Abdullah olma adına gayret gösteren siz kardeşlerime de selam olsun Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem yiğidolar desem herhalde Sivas için en güzel hitap o olacak. Yiğitlerin şehrinde bir yiğidi tanımak için buradayız. Elbette asr-ı saadet dediğimiz o saadet iklimi hayatın birçok alanında yiğit yetiştiren bir mektep. Nebevi bir medrese Nebevi bir mektep O mektebin muallimi olan Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Öyle bir nesil yetiştirdi ki Kur'an'ın ilhamıyla Elindeki o elmas kılıç ile Cahiliyenin karanlığından aldı o nesli Bambaşka bir seviyeye vardırdı Allah onlardan razı Onlar da Allah'tan razı olan bir nesil, bir topluluk yetiştirdi. Yiğit dediğiniz zaman asr-ı saadetten aklınıza çok isim dökülür. Kim? Hazreti Ali'nin yiğitliğini anmaz ki mesela. Kim? Musab İbni Ümeyr'in yiğitliğini hatırlamaz ki mesela. Kim? Abdullah İbni Caş'ı, Enes Bin Nadr'ı, Said İbni Rebi'yi, Hanzala'yı, ve adını anmadığımız o büyük insanları hatırlamaz ki. Ama özellikle Yidoların şehrinde yiğitliği öğrenme adına Talha İbni Ubeydullah'ın seçilmesinin özel bir sebebi var. O sebep şahsi bir inisiyatiften kaynaklanmıyor. Yani benim içimden öyle geldi öyle olsun böyle değil hayır. Bunun bir sebebi var. Bizim aklımızda yiğitlik dediğimiz zaman farklı farklı tarifler belirebilir. Biz yiğide başka anlamlar yükleyebiliriz. Bizim dünyamızdan bakıldığı zaman yiğit şudur, yiğit budur, yiğit şöyle adamdır diyebiliriz. Ama Rabbimiz biraz sonra size detaylarını aktaracağım Ahsap suresinin 23. ayetinde bir yiğitlik tarifi veriyor. O Kur'an'ın tebyin vazifesiyle vazifeli olan ilk muhatabı aleyhissalatü vesselam efendimiz de Onlarca yüzlerce ashabının içerisinden bir gün o ayeti okuyarak diyor ki Evet burada tarif edilen o tarife en güzel uyan Talha İbni Ubeydullah'tır. Söz Rabbul Alemin olan Allah'ın sözü O sözü bize tarif eden Tebyin eden açıklayan Alemlere rahmet olarak gönderilen Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah ve Resulü konuşmuşsa eğer Bir alanda bize düşen Lebbeyh deyip icabet etmektir Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o tarife en güzel uyanın Talha İbni Ubeydullah olduğunu söyledi. Bizde yiğitlik der demez. Rical der demez. Racul der demez. Aklımıza gelen ilk isim Talha İbn Ubeydullah olmalıdır. Öyle oldu Sivas'ın sahabisi o oldu. Siz de onun sofrasına böyle icabet ettiniz. Haşa siz buraya bir hatibi dinlemeye gelmediniz. Şu teveccüh en azından bir hatibin teveccühü değil. Buradaki oluşan şu güzellik saadet asrından bir yiğidin adına kurulmuş meclisin bereketidir. Eğer biz bunu fark etmezsek ve bunu bir şahsa bağlarsak bunu bir kuruma bağlarsak en büyük haksızlığı etmiş oluruz İsterseniz deneyin yarında bir kurum için bir program yapın Bakın bu keramet Bu güzellik bu bereket oluyor mu Bu bereketin kaynağı O bereketli insanlardır Allah onları seçti Abdullah İbni Mesud'un ifadesiyle Yaratılan bütün insanlığın Kalbine baktı Rabbül Alemin olan Allah Kalbi en güzel olanı Khatemen Nebiyin olarak, son Peygamber olarak gönderdi. Sonra Peygamberlerden sonra o insanların kalbine baktı, kalbi en temiz olanı da olanları da, usvetun hasene olan, en güzel örnek olan ve Vesselam Efendimize örnek nesil olarak seçti. Öyle olduğu için biz 14 asır sonra gelmişiz. 24 asır sonra gelmişiz 54 asır sonra gelmişiz ne yazar Eğer Allah bizi kulluk için yarattıysa Eğer miladi 6. asırda yaşayan o yiğitlerde Kulluğun en güzel halini hayatlarıyla ortaya koydularsa Eğer Allah onların yaşadığı hayattan razı oldu Ve o hayatın altını da ayetlerle imzaladıysa Kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanların gaye-i hayali o kulluk çizgisini yakalamak olmalı. Onun adına gayret ortaya koymak olmalı. Arzu bu, istek bu. Allah ondan bizi geri koymasın. Büyük bir zihni yoğunluk içindeyim aziz kardeşlerim. Anlatacağım sahabi sıradan biri değil. Ben nasıl anlatayım şimdi size 20 yıl cahiliye hayatında pirupak bir hayat yaşamış. Cahiliyenin o karanlığının hiçbir izi onun hayatında yok. 20 yıllık hayatında ticaret sahasında ama o sahada bile daha İslam yokken ortada çok güzel bir örneklik ortaya koymuş. Yaş 20 olmuş. Resulullah'ın sofrasıyla tanışmış 23 yıl bir fasıla Resulullah'ın arkasında yürüyen Bir gölge olmuş Defaatle ve defaatle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tarafından Lakaplarla Hayır dualarıyla Taltifleriyle karşılaşılmış Bir gün olmuş Efendimiz ona Sen talhatul hayır demiş Olmuşsun demiş bir gün gelmiş efendimiz sen talhatul cutsun demiş. Bir gün olmuş efendimiz sen talhatul feyyatsın demiş. Bir gün olmuş efendimiz sen talhatul cevvatsın demiş. Bir gün olsun gelmiş efendimiz sen şehidül haysın yaşayan şehitsin demiş. Böyle birini anlatabilmek hele bunu. Belli dakikalara sıkıştırmak kolay mı Allah aşkına? ve vesselam Efendimiz Ondan razı ve memnun olarak gitmiş Hz. Ebubekir'in Bekir'in zorlu hilafet günlerinde iki buçuk yıllık o süreç içerisinde Sarsıntıların çok zor olduğu ve çok yoğun olduğu bir süreçte istikamet üzere durmayı başarmış O günlerde de Kendisine yakışan kametin sahibi olmuş. Hazreti Ebu Bekir de ondan razı ve memnun olarak gitmiş. Sonra Hazreti Ömer gelmiş. On buçuk yıl. İslam'ın o fetih günlerinde. O izzetli günlerde. O şerefli günlerde. O da o günlere yakışır bir biçimde. Yine sabit kadem olarak... Kendisine biçilen rolün hakkını yerine öde getirme adına gayret içerisinde olmuş Hazreti Ömer de ondan razı olarak gitmiş Razı olarak gittiğinin işareti giderken Altı kişilik şura heyetini verirlerken O isimlerden birinin de onun olmasını söyleyerek gitmiş Hazreti Osman dönemi gelmiş Bir farklı ifade kullanacağım Bilenler bilecek niçin o ifadeyi kullandım. Acısıyla tatlısıyla 12 yıllık o sürecin birçok sıkıntısına ve birçok güzelliğine şahit olmuş. Ama bakın onun hayatına hep yine imanına layık imanına yaraşır bir biçimde sabit kadem olmayı başarmış. Hazreti Osman'ın şehit olmasında... Arkasından o da gözyaşı dökmüş. Hemen arkasından Ali'nin uzanan eline el uzatmış. Hazreti Ali'ye biat etmiş. Ve onun arkasından bir kardeş kavgası olan ve asrı saadetteki derin devletin bir yönüyle karıştırmasının bir vesilesi olan Cemel vakasına katılmış ve o Cemel vakasında Hazreti Ali'nin karşısında olmasına rağmen son anda pişmanlık içerisinde sahabice bir tevbe ederek hatadan nasıl dönülmesi gerektiğini bize öğreterek yine bu alemden gitmiş. 66 yıllık bir ömür 46 yılı iman üzere bir hayat. Nasıl anlatılır böyle bir hayat? Elbette ki ben o hayatın tamamını size anlatabilme kudretinde değilim. Ama hiç değilse onun hayat sayfalarını şöyle hızlıca bir beraberce çevirelim. Bazı yerlerde biraz duralım, bazı yerleri hızlı geçelim. En son sözü Hüsnü Hatime olarak Talha İbni Ubeydullah 6. asırdan 21. asra 21. asrın yiğitlerine, dolarına nedir? Oraya getirelim ve sözü orada bırakalım. Zaten asıl amaç da bu olmalı değil mi? Bizim dünyamıza söylenmiş sözlerin arkasında olmalıyız ki, şu meclisin gerçek manada gayesi, amacı da yerine gelmiş olsun. Miladi 590, aleyhissalatü vesselam efendimizin, Nübüvvet tacını giymesine Daha 20 yıl var 20 yıl varken Talha İbni Ubeydullah Mekke'de dünyaya gözlerini açıyor Babası Ubeydullah İbni Osman İbni Kab Teymoğullarından Teymoğulları der demez Hatırlamanız gereken bir isim var Hazreti Ebu Bekir Aynı kabileden üçüncü babada zaten soyları birleşiyor. Onun için Hazreti Ebu Bekir ile Talha İbni Ubeydullah birbirlerine amcaoğlu nazarıyla bakarlar. Baba Ubeydullah İbn Osman İslam don dönemine yetişmeden vefat ediyor. Annesi Sabe Binti Abdullah El Hadrami nispetinden de anlayacağınız gibi Kureşli değil Yemenlidir. Önceleri gelmiştir Mekke'ye onun babası. Bir müddet sonra sahabe Ebu Sufyan'la evlenmiştir. O evlilik devam etmeyince ondan boşanmıştır. Ubeydullah'la evlenmiştir. O evlilikten de Allah Talha'yı nasip etmiştir. Başka kardeşleri de var. Talha bölgede bilinen bir isimdir. Bugün bir rical tabakat kitabı açtığınız zaman bile Onlarca adı talha olan sahabeyi okursunuz orada Ne demek talha? Zamk ağacı ya da akasya ağacı Arapların çok güzel bir sözü var Her insana isminden bir nasibi vardır derler Onun için güzel isim, manalı isim konulması Allah Resulü'nün bir tavsiyesi olarak Ana baba olarak bizlerin üzerinde bir yükümlülüktür Talha da isminden nasiplenmiştir. Akasya ağacı bilenler bilecektir. Farklı bir ağaç. Neyi varsa her şeyini insanın hizmetine veren bir ağaç. Siz o ağacın yaprağından, o ağacın dallarından, o ağacın tanelerinden, o ağacın reçinesinden istifade edebilirsiniz. Talha da bu isminden istifade ederek neyi varsa her şeyini Allah yolunda veren Bir yiğit olarak Asr-ı Saadet'te ismini yazdıracaktır Babası Zengin bir aileye Mensup olduğu için Oğlunu güzelce yetiştiriyor Ama oğlu çocukluktan Beri ticaretin Üzerine meyli var Baba bunu fark edince 10 yaşında ölünü açıyor 10 yaşında Talha pazardadır 20 yaşına geldiği zaman Artık o günkü ifadeyle panayırlara gidip gelmeye bugünkü ifadeyle uluslararası ticaret fuarlarına gidip gelmeye başlamış ve adından söz ettirmeye başlamıştır O günlerden itibaren de Talha İbni Ubeydullah'ın ticari sahada iki temel vasfı var ki tüccarların olmazsa olmaz olan iki vasfıdır bunlar Sıtk ve semahat doğruluk ve kolaylık Tüccarların olmazsa olmaz iki vasfı Talha İbni Ubeydullah'ın İslam öncesi döneminde de şahsiyetinin anahtar kavramlarıdır. 610'a Kadir gecesine, Kader gecesine, Ramazan'ın 27'sine mi 17'sine mi bilemiyoruz ama o günlere tarihler yürüdüğü bir zaman diliminde Talha İbni Ubeydullah Dönemin meşhur ticari pazarlarından biri olan hem ticari anlamda bir merkez hem de Hristiyanlar için dini anlamda bir merkez olan bu sıraya ticari bir maksatla gitmiştir. Pazarda ticaretle uğraşırken bir rahibin sesini duyuyor. Rahip diyor ki aranızda Mekke'den haremden gelen birisi var mı? Talha ben varım deyip el kaldırıyor. Rahip heyecanla onun huzuruna geliyor. İlk soru şudur. Ahmet zuhur etti mi? Ahmet kim? O bilmiyor. Daha o güne kadar böyle bir şey muhatabı değil. Çünkü o gün Hristiyanların Ahmet dediğine Mekke ya da Tevrat'ın ifadesiyle Faran dağlarının mensupları Muhammed diyor. Onun için Ahmet zuhur etti mi sözünü duyduğu zaman Talha İbni Ubeydullah orada bir şok yaşıyor. Sonra rahip adını bilmediğimiz o rahip Mekke'deki Varaka ile aynı dili konuşuyor. Kaynak aynı olduğu için aynı sözleri söyler gibi birkaç söz söylüyor orada. İyice merakı artıyor. Beklenen bir peygamberin. Kendi işlerinden çıkacağına dair bilgileri alıyor. Hatta hicret edeceğine dair sizin kavminiz ona karşı çıkacak ama genç sen onu yapma. Karşı çıkıp onu sürüp çıkardıklarında taşı ve hurması bol olan bir yere gidecek deyip yesribi de işaret ediyor. Böyle bilgileri alınca merak içerisinde Talha İbni Ubeydullah... Mekke'ye doğru yola çıkıyor, eve geliyor, annesi Sabe binti Abdullah onu karşılıyor, hoş beş selam kelam, İlk soru şu, ben yokken anne Mekke'de bir şey oldu mu? Oldu diyor sinirli bir edayla, Ebu Talib'in yetimi kalkmış, kendisinin peygamber olduğunu söylüyor, ve böyle bir söz ile atalarımızın dininden yüz çeviriyor. Talha İbni Ubeydullah'ın duymak istediği budur. Ama o anda bir tepki göstermiyor. Peki ona inananlar oldu mu? Kim inanacak? Senin bir amcanın oğlu var ya bu Bekir. O iman etmiş. Bir de onun ev halkı. Talha İbni Ubeydullah kaçıncı mümindir biliyor musunuz? Kendi ifadesi. Sekizinci. Gelmiş Hatice ilk gün. Gelmiş Ali ertesi gün, gelmiş Zeyd bin Haris'e, gelmiş Sübeyir İbni Avvam, gelmiş Hazreti Ebubekir Bekir, 7'ye tamamlanmış o halka, 8. olacak o halkanın ferdi, bu bilgiyi alır almaz annesinden müsaade istiyor dışarıya. İlk önce Ebubekiri Bekir'i bulup ondan bilgileri alıp, Sonra Resulullah'ın huzuruna gidip ondan da bilgileri alıp iman etme adına evden dışarıya çıkıyor. Hazreti Ebu Bekir'i buluyor. Başından geçenleri anlatıyor. Ondan dinlediklerini dinliyor. Sonra Hazreti Ebu ile beraber Allah Resulü'nün evine doğru yürüyorlar. Efendimiz'in huzuruna geliyor. Soruyor soracağını, öğreniyor öğreneceğini... Ve bir daha dilinden düşürmeyeceği o kelime-i tayyibeyi orada Resulullah'ın huzurunda söyleyerek iman halkasının 8. ferdi oluyor. İman etti ama 21. asırdan farklı bir şey var. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyince o 6. asrı Müslümanları Ataları İbrahim gibi alıyorlar ellerine putlar, baltaları başlıyorlar putları kırmaya. Çünkü o gün la demek yıkmak demek, la demek Allah'tan gayrı ne varsa hepsini hayatın dışına itmek demek, la demek kalpte Allah'ın dışında ne varsa her şeyi bir kere buradan temizleyip illallah diyerek o tevhid binasını. İnşa etmek demek Onunla başlıyor işe Ve gittiği gibi Gelmiyor evine biliyor musunuz Talha İbni Ubeydullah Evden içeriye Girer girmez Annesi sahabe Bir şeylerin değiştiğini fark ediyor O da o imanın Mutluluğunu anaya Tattırmak için Oturtuyor anasını Dizini dizine dayıyor Başlıyor imanın hakikatlerini anlatmaya O şefkat timsali anne gidiyor Yerine kinle nefretle öfkeyle evladına bağıran çağıran bir anne geliyor Anne ile evlat ilk gün birbirlerine düşüyorlar ve vesselam efendimizin davetinin genel anlamda etkisi böyleydi biliyorsunuz değil mi? Oturmuşlar nübüvvetin 5. 6. yılı artık Davetin sesi Mekke'de yankılanıyor Mekke'nin bütün büyükleri orada Ne yapalım ki İslam'ın sesini kısalım diye konuşuyorlar Biri diyor ki yalancı diyelim ona Haşa biri diyor Mecnun diyelim Biri diyor sihirbaz diyelim Biri diyor şu diyelim bu diyelim Nadir bin Haris ayağa kalkıyor Yavaş olun Mekkeliler yavaş olun diyor Nasıl biriyle karşı karşı olduğunuzu unutmayın. Öyle birinin karşısındasınız ki onun kırk yıllık hayatını biliyorsunuz. Kırk yıllık hayatında yalan yok, kahinlik yok, arraflık yok, mecnunluk yok, ahlaksızlık yok, iffetsizlik yok. Sizin ifadenizle el emin o el emin. Öyle bir şey deyin ki insanlar size inansın. Yalancı deseniz kim inanacak ona? Ne diyorlar biliyor musunuz? O zaman en iyisi sihirbaz diyelim. Ve diyelim ki öyle büyülü sözler söylüyor ki kişi anasından, babasından, dostundan, yarından, yareninden ayırıyor. Söz doğru değil mi? İman ayırıyor. İman Ortaya gelir gelmez bir taraf tevhid, bir taraf şirk, bir taraf hak, bir taraf batıl, bir taraf hidayet, bir taraf dalalet. Ve bunu söylüyorlar. Talha İbni Ubeydullah bunları anlamış biri olarak annesiyle konuşunca, ana da aynı tepkiyi gösteriyor. Ve başlıyor artık zorlu bir süreç. El üstünde taşınan o insan... O 20 yaşındaki delikanlı imanının bedelini ödemeye başlıyor ilk günler. İşkenceler, baskılar, şantajlar, hapisler anlasam saatler lazım. Artık anlayın o günkü günlerde Müslümanlar neler çektilerse en üst düzeyde o sıkıntıları çekenlerden bir tanesidir. Talha İbni Ubeydullah. Mesud İbni Hiraş bize naklediyor. Birçok Tarih kitabında ve İbni Hişam'da geçen bir bilgi. Daha iman etmemiş, yıllar sonra iman edecek Mesut İbn Hiraş. O ilk günlere ait bir tabloyu aktarıyor bize. Ben diyor, Safa ile Merve tepelerinin birinde otururken bir baktım kalabalık bir grup geliyor. Bağrışmalar, çağrışmalar, sesler, gürültüler dikkatimi celbetti, dikkat kestim. Ön tarafta elleri şöyle boynuna bağlanmış bir delikanlı Arka tarafta kızgın kızgın adamlar ellerinde kamçılar En arkada yaşlı bir kadın kadın onlara vurun buna vurun buna diyor O ellerinde kamçı olanlar da o genci kamçılıyorlar Buna rağmen genç la ilahe illallah diyor ahad diyor başka da bir şey demiyor çok garibime gitti. Onlardan birine dedim ki ne yapıyorsunuz siz? Kimsiniz? Bu zavallı genç ne yapmış? Niçin bunları yapıyorsunuz diye sormaya başladım. Anlattılar. Meğer o Talha İbni Ubeydullah'mış, o elinde kamçı olanlar beni teymin mensuplarıymış, amcalarıymış, dayılarıymış kimse. Arkada öfkeyle vurun ona, vurun ona diyen de anneleriymiş. Meğer bu işkenceleri iman ettiği için o gence yapıyorlarmış. Anlamamıştım diyor. Bir insan mensup olduğu bir din için nasıl böyle bir bedel öder anlamamıştım. Ama yıllar sonra iman edince Mesud İbni Hiraş'ın sözü yıllar sonra iman edince dedim ki Ey iman, sen nasıl bir şeymişsin ki uğrunda bu kadar bedel ödenirmiş. Sen nasıl bir şeymişsin ki senin için bunca şeye katlanılırmış. Talha İbni Ubeydullah ilk günlerde böyle. Talha İbni Ubeydullah'la Hazreti Ebubekir'in ortak bir lakabı var biliyor musunuz? El-Karn denir onlara. El-Karn. Ne için? O gün Mekke'nin en güçlü savaşçılarından bir tanesi. Neufel İbni Hüveylit el-Adeviye. Beni teymin de teşvikiyle ikisi de aynı kabileden ya. Talha İbni Ubeydullah'la Hazreti Ebubekiri Bekir'i yüz yüze gelecek şekilde göbek göbeğe şöyle bağlar. Güneşin altında saatlerce bekletirlerdi. Onun için onlara yakın anlamında. Birbirlerine yakın yakınlaşan anlamında el karın denilmiş Talha İbni Ubeydullah da Yıllar yılı bu lakabı Bir şeref olarak taşımış Ebu Bekir'e yakın olmak Dost olmak bana şeref Olarak yeter demiş O lakabı hep kullanmıştır Bakmış ki olacak gibi Değil Talha İbni Ubeydullah Efendimizden müsaade almış Ya Resulallah demiş Burada dursam Size bir faydam yok. Ve ailemin işkenceleriyle karşı karşıyayım. Ben Mekke'nin dışına çıkayım, ticaret yapayım. Elde ettiğim kazancı da... Buradaki zayıf Müslümanlar için harcayalım. Böyle bir şey için müsaade var mı demiş. Efendimiz tamam demiş. Ve başlamış o günden itibaren Mekke dışına ticari maksatlarla gidip gelmeye, ticaretini devam ettirmeye, elde edilen ticaretini de Allah yolunda daha zekat adına, Allah hiçbir şey demeden sadaka olarak, infak olarak Allah adına infak etmeye. Bunları yaparken... Tarihler nübüvvetin 13. yılına gelince Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'den o günkü adıyla Yesrib'e hicret edince Talha İbni Ubeydullah da Mekke'nin dışında Ticari bir maksatla bulunmaktadır 6 ay olmuş 8 ay olmuş Mekke'ye dönmemiştir Çok büyük bir ticaret, ticaret kervanını göndermiştir Mekke'ye Kendisi de arkasından Önce Yesrib'e uğrayıp orada da ticari anlamda bir iş yaptıktan sonra Mekke'ye dönmek için Yesrib'e gelmiştir. Yesrib'e gelince neyle karşılaşsın? Resulullah Yesrib'e hicret etmiş. Daha o günler. Efendimiz'in huzurunda bakın Talha İbni Ubeydullah nasıl biri anlayacağımız bir örnek bu. Efendimizin huzurunda ve Resulullah'a şunu söylüyor. Ya Resulallah diyor bugüne kadar biriktirdiğim malın sermayenin büyük bir bölümü şu anda develerin üstünde Mekke'ye doğru gidiyor. Ben senin buraya hicret ettiğini bilmiyordum. Ticari bir maksatla buraya geldim. Eğer ben buradan dönersem Mekke'ye çok iyi biliyorum ki akrabalarım beni bırakmayacaklar ve ben senden mahrum kalacağım. Eğer müsaade edersen o bütün malımı ben hiçbir üzüntü çekmeden Mekke'de kaldığına yanmadan Mekke'de bırakayım yeter ki senin yanında kalayım. Allah Resulü sadece tebessüm etmiş. Bu bu kadar anlatıldığı kadar kolay değil biliyorsunuz değil mi? 10 lira 20 lira verirken bile eli titreyen biz insanların sermayesinin büyük bir kısmını böyle bir durum karşısında vermesinin üzerinde oturup biraz tefekkür etmemiz gerekir. Allah Resulü tebessüm edince onun o tebessümü tasdik anlamına gelir. Talha İbni Ubeydullah. O Mekke'nin sayılı tüccarı, o tüccar şimdi bir işçi gibi Medine'de, Yesrib'de çalışma pahasına iman şehri olan Yesrib'de yeni bir hayat başlatıyor. 6 ay sürüyor Mescid-i Nebevi'nin inşaatı. Efendimiz Medine'ye o günkü adıyla Yesrib'e hicret eder, et, eder etmez. İslam toplumu nasıl oluşur bunu gösterircesine. Önce kendine bir menzil, sonra hemen yanında bir mescit, o mescidin arkasında mektep. Bu üçü olduktan sonra da toplumun ana damarı sayılan muahhat, yani kardeşliği gerçekleştirme adına bir adım atıyor. Mescid-i Nebevi'nin inşaatının bitmesinin üzerinde İbn Sa'd'ın verdiği bilgiye göre 50 muhaciri 50 ensara Makrizi'nin verdiği bilgiye göre 83 muhaciri 83 ensara kardeş kılacak Talha İbni Ubeydullah o cömertlik timsali yaşayan şehit diye sonradan isimlendirilecek O büyük insanın nasibi kimdir biliyor musunuz? Kim olduğunu bilin Talha'nın kim olduğunu daha iyi anlayacaksınız Çünkü ensar olarak kefenin bir tarafına konulan muhacirin değerini öğreten Muhacir olarak kefeye konan, Ensar'ın değerini öğreten bir terazi gibidir. Burada Talha İbni Ubeydullah var. Burada Kur'an muallimi Ubey İbni Kaf var. Kim kimi tartıyor onu siz hesap edin. Ve bir kardeşlik destanı başlatıyor o yiğit insanlar. Mescid olmuş, mektep olmuş adam yetiştirmek. Menzil olmuş Resulullah'ın evleri odaları ki o da bir yönüyle mektep Muakhat olmuş ensar muhacir kardeşliği Şimdi bir üstüne bir şey daha olacak Efendimiz İslam'ın gücünü aleme gösterme adına Kılıçlarla insanla insana İslam'la İslam arasındaki engelleri kaldırma adına Cihat hareketlerini başlatmak için o işin ilk adımını atmış ve bir istihbarat teşkilatı kurmuş Efendimizden bahsediyorum size İslam toplumundan bahsediyorum size Bir istihbarat şirketi askeri teşkilatın ilk basamağı İki tane yiğidi görevlendiriyor Efendimiz Böyle bir işi ancak yiğit yapar sır saklayacak Yakalandığı zaman istikametten taviz vermeyecek Sadakat onun hayatının en önemli parçası olacak Ve şehadet sevdası yani ölüme güle güle yürümek hayatının en büyük idali olacak Kim olur Talha İbni Ubeydullah olur Kim olur Aşerey mübeşşerenin diğer bir yiğidi Sait İbn Zeyt olur. Efendimiz ikisini bu ilk istihbarat teşkilatının başına geçiriyor ve onlara diyor ki öyle bir çevreyi kolaçanı din ki adeta bu söz efendimizin sözü değil ama mesele anlaşılsın diye söyleyeceğim kuş uçsa haberim olsun. Ve gerçekten böyle oluyor. Kuş uçsa Resulullah'a haber geliyor Ve bir haber geliyor Ebu Sufyan Bin develik büyük bir ticaret kervanı 40 tane atlıyla koruyarak Mekke'den çıkardı Şam'a doğru götürüyor Güzergah belli Resulullah'a rapor geliyor Efendimiz hemen diyor ki Siz o kervanı kollamaya devam edin Haydi yiğitlerim diyor 313 yiğidini Alıyor arkasına Medine'den 160 kilometre uzaklıktaki Bedre doğru yürüyor. Bedre onlar yürürken Ebu Sufyan bir hareketlilik olduğunu anlıyor bölgede. Hemen akıllıca bir manevrayla kervanın yolunu değiştiriyor. Oradan başka bir yolla kervanı Mekke'ye sağ salim olarak ulaştırmayı başarıyor. Ama bir haberci göndermiş. Muhammed askerleriyle böyle bir şey yapıyor. Onlar da hemen bir ordu toplamışlar Ebu Cehil'in komutasında. O ordu da Bedre doğru gelmiş. Said İbni Zeyd ile Talha İbni Ubeydullah ise Havra denilen bir mıntıkada Ebu Sufyan'ın kervanının yolunu gözlüyorlar. Efendimiz varmış Bedre, Mekke müşrikleri orada. Bir cihat olmuş. İslam'la iman ile küfrün İnkarın o ilk karşılaşmasında iman inkara galebe çalmış. 70 tane Mekke müşriği öldürülmüş. 70 tanesi esir alınmış. Büyük de bir ganimet elde edilmiş. Müslümanlar sevinçle Medine'ye doğru gelirlerken istihbarat görevlisi olan o iki zat halen Havra'da Ebu Sufyan'ın kervanının yolunu gözlüyorlar. Günler geçiyor gelen giden yok. İkisi de Medine'ye dönmek için yola çıkıyor. Tam Medine'nin girişinde yolları karşılaşıyor. Efendimiz'e üzülerek yarasın Allah. kaçırdık herhalde Ebu Sufyan'ı. Efendimiz gülüyor. Siz kaçırdınız ama biz kaçırmadık. Allah bize böyle bir ikramda bulundu. Onlardan 70 tanesini esir aldık. 70 tanesi adını bildiğiniz o Mekke'nin size işkence yapanları onlar velitler, utbeler, şeybeler kim varsa artık bildiğiniz onları Allah bugün rezil etti Bedri meydanında ve imanı galip kıldı demiş. Talha İbni Ubeydullah sevinmiş sevinmesine ama ya Resulallah şimdi biz böyle büyük bir savaştan mahrum mu kaldık deyip ağlamaya başlamış. Üzülmedimiş. demiş Sen de Said de Bedrin ashabındandır Biz bugün Ashabul Bedri sayarken O ikisinin adını da sayarız Savaşa katılmadan Bedrin ashabından Olmuşlar niçin Özel bir görevlendirme olduğu için Ondan dolayı da Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam Ganimeti pay ederken Savaşın meydanında kılıç sallayan Hamza'ya Ali'ye Zübeyir'e ne verdiyse aynısını Talha'ya ve Said'e de vermiştir. Çünkü onların yaptığı onların yaptığından farklı değil. Ama o günden sonra Talha İbni Ubeydullah'ın şahadet sevdasının cihat aşkının daha da ziyadeleştiğini görüyoruz. Eller ondan sonra Allah'a kalktığı zaman Ya Rab ne zaman bir kez daha fırsat vereceksin bize? Ne zaman bir kez daha bizim müşriklerin huzuruna çıkaracaksın da bedre katılan aslanlar gibi biz de risaletin davası uğruna kılıç sallayıp Allah'ı olarak Rabbul Alemin olarak seni peygamber olarak da Resulullah'ı memnun edeceğiz demişlerdir. Ne zaman nasip etmiş Allah onu? Bir yıl sonra. Tarihler hicretin 3. yılı... Aylardan şevval... 1000 kişiyle Allah Resulü... Uhud'un meydanına yürüyor... Yine elde edilen istihbari bilgiye göre... 300 tane adamı geri dönüyor... i̇bn Selül münafıkların reisi... Bir fitne yayıyor... 700 kişiyle Uhud'un meydanına yürüyor efendimiz... Uhud demek... Ne demektir biliyor musunuz? Ben susayım... Hz. Ebu Bekir konuşsun... Uhud... Talha'nın günüdür. O gün gün Talha'nın günüdür. Uhud'u ben size anlatamam. Ama Talha'nın olduğu yeri anlatayım size. Süreci biliyorsunuz. En sıkıntılı süreç. Resulullah'ın yaralandığı, mübarek dişlerinin kırıldığı, başındaki mikferin halkalarının yüzüne battığı, yorgun düştüğü, ve ölmediği anlaşıldığı zaman da Mekke'nin en önemli savaşçılarının etrafını çember olarak... Çevirip son bir darbe ile Resulullah'ı öldürmeyi düşündükleri o tablodaki Talha'yı anlatayım size. Yoksa Allah Resulü ne diyecektir biliyor musunuz Talha için? Vallahi o gün sağıma baktım Cebrail soluma baktım Talha. Sağıma baktım Cebrail soluma baktım Talha diyecektir. O anı anlatıyor bize anlatan raviler. Ok yağmuruna tutmuş Mekkeli müşrikler Talha İbni Ubeydullah Resulullah'ın üzerine şöyle kapanmış ve kapanırken de aman ya Resulallah sakın başını kaldırma eğer kaldırırsan sana bir ok isabet eder deyip kendi bedenini Resulullah'ın önünde kalkan etmiş. Dilinden çıkan kelime şu. Nahruke nahri demuke demi ya Resulallah. Canım canına kanım kanına feda olsun ya Resulallah. Üstündeki zırh paramparça olmuş. Her tarafından kanlar akıyor. Mekke müşrikleri bakmışlar ki yok. Bunlar yaşadıkları sürece Resulullah'a ulaşmak mümkün değil. Dönüp gitmişler. Talha bakmış ki oklar kesildi. Şöyle bir kalkmış, ayakta duracak hali yok, düştü düşecek, her tarafından kan akıyor. O anda Malik İbni Zübeyir isimli Mekke müşriği Resulullah'ın kalktığını görünce Allah Resulüne bir ok hedef almış. Ve Efendimiz'e doğru o oku atmış, okun Resulullah'a geldiğini gördüğü anda Talha İbni Ubeydullah bedenini Resulullah'ın önüne koyamayacağı için şöyle sağ elini uzatmış. Ok buraya çarptığı gibi elini de dört parmağını da koparmış. Kalan bir parmağı şudur. Onu da Allah şehadet adına o kametinin bir sembolü olarak Uhud'un bir hatırası olarak onda bırakmıştır. Onun üzerine de düşmüştür zaten yere. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Talha'yı o halde görünce koş Ebu Bekir koş demiş. Koş Talha'ya yardım et Talha'nın baş ucuna gelmiş Hazreti Ebu Bekir onunla ilgilenmiş uyandırmaya çalışmış dakikalar sonra Resulullah nasıl sevilir ya Resulallah seni seviyorum sözünün sahabice ispatı nedir? Anam babam sana feda olsun sözü onların dünyasında nasıl yeri doldurulur nasıl altı doldurulur bunu anlayacağımız bir örnek aslında. O anda uyanır uyanmaz Talha'nın ilk sözü keyfe Resulillah Allah Resulüne ne oldu? Hazreti Ebu Bekir o iyidir deyip onu teskin etmiş. Uhud Talha'nın günüdür diyen ne kadar doğru demiş değil mi Sad bin Ebi Vakkas anlatıyor o gün diyor Talha bir acayipti nereye bakıyorsak orada oydu nereye bakıyorsak orada oydu evet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yaralı İslam ordusu toparlanmış yürüyorlar bir yere gelmişler Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın önüne bir yüksekçe kaya çıkmış Efendimiz istemiş ki o kayanın üzerine çıksın biraz orada istirahat etsin çok yüksekse değil o kaya ama bir türlü çıkamamış halsiz yorgun yaralı ya Talha İbni Ubeydullah Resulullah'ın zorlandığını görür görmez bakın sahabenin hasbiliği ne demek onu anlayın. Onu görür görmez, ben Uhud'da bu kadar iş yaptım, yoruldum, bunu da başkası yapsın. Bu bizim dünyamızdan söylenen sözler. Sahabenin dünyasındaki söz, helm'in mezit'tir. Daha ötesi yok mudur sözü, iş olduğu zaman ben varım sözüdür. O anda Resulullah'ın taşın üzerine çıkmaya zorlandığını görür görmez. Koşmuş, Efendimiz'in önüne çömelmiş. Bas ya Resulallah, bas sırtıma, çık kayanın üstüne demiş. Efendimiz basmış, kayanın üstüne çıkmış. Sonra söz nedir biliyor musunuz? Evcebe Talha. Talha'ya cennet vacip oldu. Sevinmiş mi Talha İbni Uveydullah? Kim sevinmez? Sevinmiş. Ama arkasındaki söz nedir biliyor musunuz? Ya Resulallah ne yaptım ki şu kadar küçük bir amel cenneti bana vacip mi kıldı? Yaptığım şu ufacık amel beni cennete cenneti bana mı ulaştırdı? Talha İbni Ubeydullah bir hakikati öğrenecek bize de öğretecek. Amelin küçüklüğü ve büyüklüğü insanların nazarındadır. Allah hangi amele büyük diyor biliyor musunuz? Sadece ve sadece kendi adına, kendi namına yapılmış amele Allah büyük amel diyor. Senin nazarında küçük olabilir. Benim nazarımda küçük olabilir. Ama değil mi ki o anda o amel Allah için yapıldı, ihlasla yapıldı, ihsan şuuruyla yapıldı. O amel Allah nazarında Büyük büyük bir ameldir. Bizim büyüklüğünü takdir edemeyeceğimiz bir ameldir. O müjdeyi de almış. Dönüp geliyorlar. Hassan bin Sabit. Allah Resulü'nün şairi. Şiirler okuyor. Peygambere biraz moral versin. Müslümanlara biraz daha güç olsun diye. Şiirin bir yerinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Dur ey Hassan diyor dur. Biraz da Talha için şiir oku. Gün onun günüydü. Ve coşuyor Hasan İbni Sabit. Başlıyor şiirler okumaya. Merak eden açsın okusun. İbni Hişam'ın siresinde var. Bir şiir okuyarak orada Hasan İbni Sabit, Talha İbni Ubeydullah'ın değerini ve kıymetini söylüyor. Nasıl gün, Talha'nın günü olmuş. Nasıl Uhud anılınca, onun adı anılmış nasıl Uhud denince akla gelen birkaç isimden ilk sıralarda olanlardan birisi de o olmuş siz bunun üzerinden anlayın ve Uhud'un arkasından yiğitliğin tarifini veriyor Rabbul Alemin olan Allah Ahsap suresinin 23. ayetinde minel müminine ricalun sadaku Ma ahadullaha aleyhi fe minhum men qada nahbehu ve minhum men yantazir öyle er erler öyle yiğitler öyle bahadırlar vardır ki onlar Allah'a vermiş oldukları sözün arkasındadırlar onlardan kimi o söz gereği Hayatlarını bu sözlerine ispat olsun diye Allah yolunda kurban ettiler. Kimi de halen beklemektedir. Yiğit kime diyormuş yiğit dolar. anladınız mı? Rabbul Alemin olan Allah. Yiğit öyle kibirli kibirli yürüyen değil. Yiğit benim gibi kürsülerden bağıran çağıran değil. Yiğit kendisini yiğit olarak dünyaya takdim eden de değil. Yiğidin iki vasfını verdi aslında Cenab-ı Hak Bu ayette iki vasfını Sadakat Ve istikamet Yiğit mi istiyorsunuz Alın size Kur'an'ın cevabı Sadakat ve istikamet Söz vermiş Söz söylemiş Baş gider Ama söz yerine gelir Düsturuyla hareket etmiş Gençken vermiş Yaşlıyken unutmuş böyle değil. Üniversite yıllarında onun bunun vakfının bursuyla geçinirken mücahidliğin alası dilinden düşürmez şehadet sevdalarını. Elinde kılıç önünde adam durmaz onu keser bunu biçer yarın Allah üniversite biter eş verir aş verir iş verir mücahidimiz yok ortada. Hani sadakat böyle mi olacaktı? Sadakat o ki yedisinde ne isen yetmişin dedi o sadakat bu eğer o sadakat olmasaydı Anadolu'nun dört bir tarafını dolaşan onun atının ayaklarının altındaki o nalın tozuna kurban olalım Ebu Eyyub el Ensari'nin bu topraklarda ne işi vardı Allah aşkına 93 yaşında sadakat ve istikamet 86 yaşında Ümmü Haram bir kadın ve Kıbrıs adasında sadakat ve istikamet. Ama bu olmazsa bugün her şey iyi, her şey güllük gülistanlık, her şey kolay. Bugünlerde bu sözleri söylemek kolay. Ya yarın bir düdük sesi duyduğunda... Aynı istikamet çizgisi oluyorsa sen yiğitsin hem de yiğit oğlu yiğitsin sadakat ve istikamet hayatının ayrılmaz parçasıysa başından sonuna kadar aynı çizginin sakiniysen sen yiğitsin ona Kur'an racül diyor biliyor musun ona ricalden diyor erkek oğlu erkek o onun tarifinde cinsiyet yok ona er deyince ona erkek deyince aslında kastı bu yiğitliği ortaya koyan kadın erkek herkestir. Allah bizleri de nasiplendirsin. Bu ayeti okuyor. Uhud'un üzerinden iki yıl geçmiş, belki üç yıl geçmiş. Efendimiz o güzel minberinin üzerinde bir anda bu ayet dökülüyor o mübarek lisandan. Ayet dökülür dökülmez Mescid-i Nebevi'de bir başka hal oluyor. Niçin? Çünkü o ayetin hatıraları var. Bir anda zihinler Uhud'a gidiyor. Mus'ab hatırlanıyor. Abdullah İbni Caş hatırlanılıyor. Enes bin Nadr hatırlanıyor. Hazreti Hamza hatırlanıyor. Hatırlanıyor da hatırlanıyor. Gözler doluyor, yaşlar akıyor, mescidin havası değişiyor olaya şahit olmamış birisi kalkıyor ayağa. Ya Resulullah diyor. Ayet iki zümreden bahsediyor. Ve minhum men qada nahbehu Sadakatlerinin gereğini yerine getirip Allah'a canlarını verenler belli. Onlar Uhud'da şehit oldular, Bedir'de şehit oldular. Ve minhum men yantazir ve ma beddelu tebdila. Hiçbir şekilde Sözlerini değiştirmeden, bekleyen, o iş içinde sadakatle duran onlar kim? Efendimiz şöyle bir bakıyor cemaate, bir şey demiyor. Zat o soruyu soran, acaba anlaşılmadı mı diyor. Efendimiz'e bir daha aynı soruyu soruyor. Efendimiz şöyle bir bakıyor, cevap vermiyor. Üçüncü kez soruyor, Efendimiz cevap vermiyor. Minberden söyleyeceğini söylüyor iniyor Mescid-i Nebebi'nin kapısından tam çıkacakken Yemyeşil elbiselerin içerisinde Talha İbni Ubeydullah'ı kapının önünde görüyor Hemen o sorunun sahibi nerede diyor Soru sahibi sahibi geliyor Sordun ya sözlerini değiştirmeden bekleyenler Hiçbir rüzgarın değiştirmediği adam İşte bu adam Sonra dönüyor cemaate Her kim Yeryüzünde yürüyen bir şehit görmek istiyorsa Talha İbni Ubeydullah'a baksın Allah Allah Bu nasıl bir müjdedir Bu nasıl bir taltiftir Yürüyen şehit Yaşayan şehit Şehidül hay Bu bambaşka bir şey biz Kur'an'dan başka bir şey okuduk. Efendimiz ilgimizi, alakamızı başka bir noktaya çekti. Bizim okuduğumuza göre Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz dedi Rabbimiz. Onun için biz hiçbir şehidi ölü olarak görmeyiz. Onlar yaşıyorlar. Ama şehit olabilmek için önce ölmek lazım. Öleceksin ki dirilesin. Şimdi ne dedi Efendimiz? Şehidül Hay dedi ölmeden dirilenler dedi ölmeden dirilenler bu bambaşka bir şey ve bunun kullanıldığı ilk sahabi sonra efendimiz bunu başta Ümmü Varaka olmak üzere hanım sahabilerden birisi birkaç sahabi için daha kullanacak ama o gün orada Talha İbni Ubeydullah için kullanıyor. Alıyor o müjdeyi o müjde büyük müjde. Ondan sonraki hayatı da yaşayan şehit gibidir. Sonraki hayatına bakın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Her neredeyse Talha İbni Ubeydullah kendisine yakışan bir biçimde oradadır. Ama özellikle onun hayatında cömertliğin, onun hayatında mertliğin, onun hayatında Allah yolunda vermenin başka bir yeri vardır. Mesela nübüvvetin. 18. 19. yılından sonra hendeyin arkasından bahsediyoruz. Bir sermaye elde etmiştir. Kumaş ticareti yapıyordur. Bazı kaynaklara göre günde tam bin dinar kazanıyordur. O kazandığı paranın ne yapıldığını açın kaynakları okuyun göreceksiniz. Allah yolunda infak eden, cömertlikle de Resulullah'ın defaatle övgüsüne mazhar olan bir yiğit. Canını verecek hayatını vermiş zaten yaşayan bir şehit olarak şehit gibi yaşamaya devam ediyor. Hayatının o kalan kısmında ondan sonra da canın bir parçası olan malını da gözünü kırpmadan defaatle verecek verecek verecek ve vermeye doymayacaktır. Böyle biri ben alayım sizi onun hayat sayfalarını da hızlıca çevireyim. Hicretin 36. yılına bir kardeş kavgası olan Cemel'in ortasına getireyim. Bir kardeş kavgası o Cemel. Bir tarafta Ayşe anamız, Talha İbni Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam. Bir tarafta Hazreti Ali. Kardeş kardeşe o meydanda kılıç çekecek. Neden olduğunu araştırdığınızda okuduğunuzda göreceksiniz. Savaşın bidayetinde Hazreti Ali meydana yürüyor... Önce Talha İbni Ubeydullah'a sonra Zübeyir bin Avvam'a Resulullah ile olan hatıralar hatırlatılıyor ve onların bu işten vazgeçmeleri söyleniyor. Ey Zübeyir diyor hatırlıyor musun? Bir gün sen Resulullah'la bir bahçede otururken ben size doğru yürüyordum. Allah Resulü beni gördüğü zaman sevindi. Sen de beni sevdiğini Resulullah'a söyledin. Efendimiz döndü sana dedi ki Ali'yi çok mu seviyorsun Zübeyir? Sen dedin ki evet ya Resulallah çok seviyorum. Ey Zübeyir unutma bir gün Ali ile sen karşı karşıya geleceksiniz. O gün o meydanda sen haksız Ali ise haklıdır. Bir anda elinden kılıç düşüyor Zübeyir'in. Vallahi diyor dünyaları verseler Cemel'in meydanında bir dakika kalmam. Ve çıkıyor atına biniyor gidiyor. Talha İbn Ubeydullah da gidecek. Gitmek için bir fırsat kolluyor. Savaş meydanı böyle buralardan anlaşılacak bir şey değil. O hissiyatı o ortamı bilerek konuşmak gerekir. O ortamda gitme adına meyli olduğunu kendi saflarındaki birisi görüyor. Bir hain o. Mervan İbni Hakem bakıyor ki bir farklılık var Talha İbni Ubeydullah'ta. Zübeyir gitti o da gitse ordu çözülecek. O anda aklına bir fikir geliyor. Ben öldüreyim Talha'yı. Sorumlusu olarak da Ali'yi söyleyeyim nasıl Hazreti Osman'ın kanından Hazreti Ali'yi sorumlu tuttuk bu, bu kadar iş çevirdik. Talha'nın şehadetinden de Ali'yi sorumlu tutarak meseleyi karıştıralım diyerek zehirli bir mızrağı Talha İbni Ubeydullah'ın ayağına atıyor. Heysemi'den İbni Kesir'in elbidayesinden bu bölümü naklediyorum size. Talha İbni Ubeydullah yaralanıyor. Zehir yavaş yavaş etkisini gösteriyor. O da yavaş yavaş ordunun içerisinden ayrılıp kenara doğru gidiyor. Artık öleceğini anlamış. Son anları olduğunu anlıyor. Sahabice bir tavır. Ne olursan ol. Bahsettiğimiz nesil sahabe nesli. Beşere örnek olan bir nesil Hatasız bir nesil değil Kur'an hatalarından bahsediyor Hatalarıyla örnek olan bir nesil Şimdi Cemel'in meydanında da Hazreti Talha yine bir yiğitlik gösterecek bize Ne olursa ol Tevbe etmeyi bil Giderken o tevbe üzerine git bunu öğreterek gidecek bize Yaralı bir biçimde Cemelin meydanının kenarlarında Sürüne sürüne giderek Bir kenarda duruyor O anda son anlarını yaşarken Bir süvarinin Oradan geçtiğine şahit oluyor Çağırıyor o süvariyi O atlıyı gel gel diyor Sen kimsin Süvari diyor ki ben Ali'nin askeriyim Uzat diyor elini Ben ihanet ettim Ali'ye olan biatımı bozdum, haksız bir biçimde Cemel'in meydanına gelip Ali'ye karşı kılıç kullandım. Ama anladım ki ben haksızım ve şu anda ölüm yolundayım, uzat elini sana biat edeyim, Allah'ın huzuruna biatımı bozmuş biri olarak yürümeyeyim. Asker elini uzatıyor, Ali adına biat ediliyor ve Talha İbni Ubeydullah orada canını Allah'a teslim ediyor. Koşuyor o asker. Hazreti Ali'ye haberi yetiştirecek. Koşuyor. Koşup Ali'nin yanına geldiği zaman, Ali'nin elinde bir kılıç havada, ve o kılıcı havaya kaldırırken, Hazreti Ali'nin sözü şu, ben Resulullah'tan duydum. O dedi ki, Safiye'nin oğlunu öldürene, cehennemi müjdele. Safiye'nin oğlunu öldüren, Amr İbni Cürh'müz isimli birisi Ali'nin saflarında bir asker. Ama Ali meselenin bir kardeş kavgası olduğunu anladığı için Resulullah'ın o sözlerini de orada söylüyor. O asker Talha İbni Ubeydullah'la ilgili bilgiyi verir vermez. Hemen Hazreti Ali yanına Ehli Beyt'in ilk goncası Hasan'ı alıyor. O tarif edilen yere koşuyor. Koşup geliyor... Bakıyor ki Talha İbni Ubeydullah canını Allah'a teslim etmiş. Talha'nın o kanlı bedenini göksüne bastırıyor, gözyaşlarını döküyor. Hazreti Hasan'ın bize nakli orada diyor ki ey Talha yıldız dolu şu semanın altında seni böyle görmek bana ne kadar ağır geliyor. Keşke baban 20 yıl önce ölseydi seni bu halde görmeseydi. Hazreti Ali'nin gözyaşları. Hata edebilir bu insanlar. Kavga edebilirler. Yiğitliklerinden hiçbir şey kaybetmezler. Yine yiğitler, yine yiğitlik adına bize dünya kadar mesaj verirler. Ve Hazreti Ali orada kardeşini kendi elleriyle defnedecek. Orada ebedi aleme yolcu edecektir. Allah hepsinden ebeden razı olsun Selam olsun Hazreti Ali'ye de Hazreti Zübeyir'e de Hazreti Talha'ya da Adını andığım anmadığım Adını bildiğimiz 10 bin sahabe efendimize de Aziz kardeşlerim Söz çok Ama tahammülün de bir sınırı var Ben de sizin sabrınızı zorlamayacağım Şimdi ben Dedim ya sözümün sonunu Yiğitlere yiğitliklerini Devam ettirme adına Hazreti Talha'nın üzerinden mesajlar vererek bitireceğim demiştim. Sözü o noktaya getirdim. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum muhakkak ettiniz. Beş tane Resulullah'ın Hazreti Talha için kullandığı lakabı size söyledim. Talhatul hayır. Hayırların öncüsü Talha. Talhatul feyyat. Feyizleri ve bereketleri çok olan Talha. Talhatul cud cömertliği ve mertliği fazla olan Talha, Talhatul Cevvat, sehaveti, cömertliği, kendine meslek edinen Talha, Şehidül Hay, yaşayan şehit olan Talha. Şimdi bu beş lakabın üzerinden, Hazreti Talha'dan alır gibi, size beş tane cümle emanet edeceğim. Yiğitliği devam ettirme adına, bizim hayatımızın, Bizim kulluk yürüyüşümüzün bundan sonraki sürecinin rehberleri olsun diye. Ne kadar bu tarife uyuyoruz. Ne kadar uymalıyız. Ne kadar hayatlarımızı bu tarife yansıtmalıyız deme adına bir ölçü olsun bir mihenk taşı olsun. Zaten bugün Talha İbni Ubeydullah'a misafir olmamızın sebebi de bu. Bu beş cümleyi size emanet ediyorum. Bir, hayırlı işlere önce olmak... En önemli hedefin olsun ki Takip edilecek iyi çığırların rehberi Ve kapanmayan amel defterlerinin sahibi olabilesin Birincisi bu Bir daha tekrar edeyim mi? Hayırlı işlere önce olmak Talhatul hayır Hayırlı işlere önce olmak bizi öğretiyor Hayırlı işlere önce olmak En önemli hedefin olsun ki takip edilecek iyi çığırların rehberi ve kapanmayan amel defterlerinin sahibi olabilesin. Attım bir adım, ara ara dön bak, evet attım. Bu iyi bir adım mı, kötü bir adım mı? Unutma, ise o adıma adım atanların her biri, kendi sevaplarından hiçbir şey eksiltmeden senin defterine de sevap yazdıracaklar. Attığın adım kötüyse kötü bir çığır açmışsan kim o adıma adım atarsa sen ölmüş gitmişsin. Ama halen senin defterin müsbet manada değil menfi manada işlemeye devam ediyor. Allah muhafaza. Kabil'in açtığı çığırı düşünün bir de habil'i düşünün. Habil'in yaptığı kıyamete kadar ona sevap kazandıracak. Kabil'in yaptığı aynı anadan aynı babadan ama açtığı çığır kötü olduğu için kıyamete kadar ona kötülük kazandıracak. Cürüm kazandıracak, günah kazandıracak. Talhatul hayrın bize söylediği birinci ilke bu. İkincisi, yaptığın her işi ihlas üzere yapmak. En önemli hassasiyetin olsun ki, işin neticesinde pişman olmayasın, Evet, Benim içindi, Müjdesine, Nail olabilesin, İhlasla yapmazsan olmuyor, İhlaslı amel ameldir, Şöyle düşünün, Amel defterimiz burada, Bir iyilik yapıyoruz, Melekler bir sıfır yazıyor, Bir iyilik yapıyoruz, bir sıfır, sıfırlar bir sürü ama eğer o sıfırların önünde bir bir olmazsa, milyon tane sıfır olsa amel defterinin o hesabın bir değeri var mı? Yok milyon tane sıfırın önüne bir tane bir yazdığınız anda o değer gerçek manada ortaya çıkıyor o bir ne biliyor musunuz? O ihlas işin Allah için yapılması tirmizi de hepimizi dehşete düşüren uzunca bir hadis var hadisin hepsini nakletmeyeyim size Allah hesap defterleri açmış yargılıyor insanları mücahitler var Allah yolunda malını infak edenler var kahramanlar var alimler var şunlar var bunlar var geliyorlar sevap bulmaya vadiler dolusu sevapla geldiklerini zanneden o insanlar açılıyor amel defterleri Rabbimiz diyor ki bir şey yok Aman ya Rabbi ben dünyada bu kadar cihat ettim. Bu kadar mal verdim. Şunu yaptım, bunu yaptım. Diyor ki Rabbimiz benim için değildi. Sen desinler diye yaptın dediler. Git onlardan al. Ama buradaki şey evet benim içindi. Ufacık bir amel. Resulullah'ın ayağının altına merdiven olmak. 14 asır sonra Resulullah'ın Risalet davasına merdiven olmak farkı yok. Ufacık bir amel Allah için mi önüne gelecek. Değilse eğer bomboş defterleri karşında bulacaksın. Allah muhafaza etsin. Üçüncüsü cömertlik ahlakının en önemli parçası olsun ki peygamberinin her gün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 bir anahtarın sahibi olabilirsin. Cömertlik cennet kapısının anahtarıdır. Söz müjde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İstiyor musun o kapıyı açıp geçmeye? Cömert olacaksın. Talha İbni Ubeydullah'ın yiğidolara söylediği en önemli mesajlardan bir tanesi de bu. Dördüncüsü sehavet. Hayatının en önemli vasfı olsun ki vermeye doymayasın. Sahabice, hep sahabice daha ötesini, daha ötesini arzulayarak çağın talhası olabilesin. Sehavet cömertliği meslek olarak edinmektir. Sehavet hayatının en önemli vasfı olsun ki vermeye doymayasın. Sahabice daha ötesini daha ötesini arzulayarak Çağın talhası olabilirsin Beşincisi Şehadet sevdası Dualarının en önemli konusu olsun ki Hayatın imanına şahitlik etsin Yaşarken bile şehit diye isimlendirme Şerefine nail olabilirsin Şehadet sevdası Dualarının en önemli konusu olsun ki Hayatın imanına şahitlik etsin Yaşarken bile Şehit diye isimlendirme Şerefine Nail olabilirsin Mevla bu şerefe Nail olanlardan etsin bizi inşallah Yiğitliği öğrendik Sizde yiğitsiniz Söz bir emanet Ben emaneti ulaştırdım size Artık siz bilirsiniz Ya başka şeylerde yiğitliği ararsınız Ya da yiğit doluğunuzu. Talha İbni Ubeydullah'ın bize gösterdiği ilkeler çerçevesinde yeniden gözden geçirir. 21. asrın yiğitleri olarak 14 asır sonra Hazreti Talha'nın kokusunu, nefesini, güzelliğini bu topraklara ve aleme yayarsınız. Duam şu ki Allah inşallah bu yiğitlikten bizi mahrum etmesin. Nasıl bizi bugün burada 14 asır sonra... Hazreti Talha'nın adına kurulmuş bir sofrada, yiğitlerin şehri olan Sivas'ta bir araya getirdiyse, yarın ahirette de cennette de sahibi o olan sofrada buluştursun, ev sahibi o olsun, misafir biz olalım, sahabilerle beraber o güzel sofraya beraberce kaşık sallayalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.